Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi bu programda da bir yaşam öyküsünü konu edeceğiz ve kahramanımız kendi yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Zor zamanlar yaşıyoruz, zor günlerde, zor sınavlardan geçiyoruz dünya olarak. Sıkışmışlığın içerisindeyiz belki ve bu sıkışmışlığın içerisinde dünya bu kadar zor badireler atlatırken eminim şu anda şehrin, şehirlerin başka başka noktalarında ülkelerde farklı hayatlar, farklı, farklı farklı öyküler, kahramanlıklar yazıyor. Ve biz biliyoruz ki gün gelecek onları da programımıza konuk edeceğiz. Programımıza başlarken herkese bu mücadelede bu pandemiye karşı gösterdiği mücadeleki sabrı için, direnci için bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz. Ve özellikle de sağlık çalışanlarımız, emniyet çalışanlarımız, bizlere hizmetleri sunabilmek için, kesintisi sunabilmek için mücadele veren herkese buradan bir kere daha saygı ve minnetle programımızı açalım. Ve bugün sizlerle yaşam öyküsünü de böyle paylaşalım istiyoruz. Ve konuğumuz, değerli bir konuğumuz, değerli bir isim, heyecanla kendisine merhaba diyorum ben de. Sevgili Elif Atmaca. Elif hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam Öykü'nü bizlerle paylaşmak istedin. Kabul ettin teklifimizi ve bugün programımıza konuk oldun. E, dinleyeceğimiz merak ediyordur. Elif kimdir, nerede, ne zaman başlamıştır, nasıl başlamıştır Yaşam Öyküsü? E, aslında benim Adana'da başladı Yaşam Öykü'm 90 Aralık senesinde. Ama e, Adana'da doğup Adana'yı hiç bilmeyen bir insanım. Çünkü asker çocuğuyum. E, çocukluğum sürekli şehirden şehire Taşınmakla geçti. Ee, asker çocuğu olduğum için aslında çocukluğumda şehir değiştirmenin yanında bir yandan da aslında hani böyle planda olmayan şehirlere gitme gibi bir durum vardı. Bizim de hep e, daha çok Ardahan, Urfa, e, İç Anadolu bölgesi diyeyim. Görede de aslında e, çeşitli imkanlara erişim kısıtlı olduğu yerlerdeydik. O yüzden ilginç bir çocukluğum oldu. E, yani Ardahan'da mesela üç yaşındayken bakıcı ve kreş olmadığı için evde yalnız başına zaman geçiren bir çocuktum. Ee, o zamanlar bol bol sıkıldığım için anne bana bütün evi oyun alanı gibi verip işte, madem hiçbir yere gö götüremiyorum seni bir imkan yok. Al kızım burası senin anaokulun. Duvarı boya, perdeyi kes. Yani ne aslında benim yaptığım şey. Annem o kadar belki ucu açık bırakmamıştı <gülüyor> ama. Yoksa öyle bırakmamış olabilir ama. Sen Adana'da doğdun. Sonra farklı farklı şeyler gördün ve Ardahan'da küçük yaşta, 3 yaşlarında, 4 yaşlarındayken evet. e, annen senin için evi bir oyun alanına çevirdi. Ya da sen kendi dünyanda orayı bir oyun alanına çevirdin. E, demek ki aslında oyunla e, yakın temasın böylece başladı belki de. Daha sonra Buranın altını şu an çiziyoruz Neden buranın altını çizdiğimizi daha sonra dinleyicilerimiz daha net anlayacaklar Peki baban askerdi ve şehir şehir gezerek geçiyordu Sonra herhalde bir okul hayatı başladı Evet e, ya ilkokulda da yine yani 4-5 senede bir sınıf değiştirdim e, işte Tam böyle büyük büyükşehir'e geldik kocağına taşındık dediğimiz zamanda 99 depremi oldu o sırada da babam Çadırkent'te görevli olduğu için bir süre de kaldım. Aslında oradaki yanı sınıf ortamı bir de yani çocuk olarak aslında hani bu kriz afet durumunda çocuk olma durumu çeşitli imkanları erişememe durumu. Benim hep böyle çocukluğum farklı yaş dönemleri, farklı farklı coğrafyada, şehirde farklı böyle imkansızlıkları deneyimleyerek geçti. Görece şanslıydım tabii ki ailem bir şekilde telafi etmeye çalışıyordu ama bulunduğunuz ortamında belli imkanları var. Bir yere kadar aslında alan açabiliyorlar. O yüzden çocukken bol bol gözlem yaptım. Ee, işte Urfa'daydık mesela ilkokulda ve Suriyesi'nin Akçakale ilçesindeydik. Dindenbire hiç bilmediğim farklı bir kültür. Ee, Türkçe konuşmaya, dil bariyeri var. Bir yandan yani kadın erkek... Ayrımı tarih ilkokulda işlemiş işte ben böyle nereye geldiğimi anlamadığım bir durumda çok fazla uyum problemi yaşadım. Ama sürekli gözlemledim aslında yaşadığım şeyleri ve onlar büyürken okul hayatımda da benim hep cebimde birike birike birike birike. Aslında bana böyle bir, belli bir tutku peşinden gitmem için vesile oldu diyebilirim. Elif kaç tane şehir değiştirmişindir bu yaşına kadar? Saydın mı gitmenin ee, sayısını? Saymadım. Ama Aha. yaşadığın birbirinden farklı şehirler ve gittiğin coğrafyalar da kolay coğrafyalar değil senin de söylediğin gibi. Zor coğrafyalarda, zor zamanlarda babanın görevi nedeniyle sen de bulundun ve e, gözlemlemek şu an farkındasın ki o gözlem yapmak, o coğrafyalarda yaşadığın evet. deneyimler aslında bugün senin hayatında bambaşka kapılar açtı. Peki okulda nasıl bir öğrenciydin? Ee, okulda aslında çalışkan bir öğrenciydim. <gülüyor> ee, yani gözlem yeteneğinden olsa gerek aslında sürekli anlamaya çalışıyordum etrafımı. belki de sürekli böyle etrafı değiş etrafın değişmesine adapte olma çalışmamdan dolayı bir uyum yeteneği geliştirdim hani bu hem akademik olarak derslere uyum bir yandan da hani sosyal ortamı uyum derken tabii ki zorlanıyordum ama hani bu uyum becerisini belki bir süre sonra hani kazanabildim ee, en son yani iyi bir öğrenciydim ama tabii ki e, Mesela kavramı benim hayatımda hiç yoktu. Çünkü zaten olduğumuz yerlerde öyle bir yer yoktu, i̇mkan yani. yoktu. yani. imkan yoktu. Yani ders ders öğrenilirdi Tam işte liseyi de Çankır'da okudum bu arada. Ki o zamanlar fazla isyan kardım. Yani Ankara'da doğmayı çok istiyordum. Ama sonra son Ankara'ya taşındım yani Tam üniversite sınavı zamanında şehir değiştirdim. Yani üniversiteye kadar ben sürekli şehir değiştirerek okudum. O yüzden sürekli bir uyum sağlama hani her ne kadar uyum sağlayıp derslerde iyi olmaya çalışsam da yine de yani iyiydim ama çok çok da iyi değildim bence. Ve gün geldi Beyledim. üniversiteyi kazandın. Artık o Efendim? şehir şehir dolaşarak devam eden öğrencilik hayatı son buldu. <gülüyor> Üniversitede nereyi kazandın, nereye gittin, hangi şehirdeydin? Ee, Ankara'daydım, bir sayıda şey Ankara'da okudum bir sene. Ee, Gaz Üniversitesi Emşire Tasarım bölümünü okudum. Çok istiyordum bu arada tasarımcı olmayı lisedeyken böyle kılavuzu karıştırırken endüstri altında endüstriyel tasarım diye bir meslek varmış görüp işte internetten araştırmalar sonra ODTÜ'de olduğunu öğrendim hani bana en yakın oradaki tanıtım günlerine gidip sürekli endüstriyel tasarımcı ne yapar oradaki hocaları soruyorum öğrencilere soruyorum ve gerçekten aşık oldum çünkü hani, öyle bir meslek ki sürekli bir şey üretmek zorundasın yani kullandığımız kaleme bile biri karar veriyor ben kesinlikle tasarımcı olmak istiyorum deyip lise 2 ya da 3'te karar verip aslında tüm hani lise şeyimi evet ben tasarımcı olacağım deyip kendimi hazırlayarak geçirmiş oldum. Bu konuda çok şanslıyım çünkü ne istediğimi bilerek hazırlanmış oldum. Hani Şans mı nasıl o duygu içimde verdi bilmiyorum. Ama çok heyecanlanıyorum. Hala bu heyecanlanıyorum tasarımcı olduğum için. Ne güzel. İstediğim bir bölümü hem de Üniversiteye gitmeden önce farkına vararak, araştırarak, gidip öğrenerek e, bilinçli bir şekilde tercih ettin. Ve üniversitede de o bölümü kazandın. E, Türkiye'de nadirdir aslında senin gibi öğrenciler. istediği bölümde okuyan, e, öncesinde bölümünü araştırıp bütünlüğüyle hakim olan. Sen de gittikten sonra anladığım kadarıyla hayal kırıklığına uğramadın ve severek okudun diye düşünüyorum. Yok, zaman, yani zaten çok istediğim için ne kadar zor olursa olsun yani... Bizler sanstar futbolcısıda işte uygulamamızı alan tabii kendi hani bir akademik olarak sürekli test çözerek büyümüş bir nesile birazcık ters bir tepki yaptı ama hani çok seviyordum hani yüksek mers üniversite hayatım boyunca sabahlamışım da ama çok sevdim ki hiç bu ede çekmezdim yani mutluydum hani yorgun ama mutluydum sürekli ve gerçekten her kesede şey gerçekten mutlu olduğu bir yere gitmesiniz. Çünkü sevmediğiniz işte hayatınız hayatınızı devam ettiremezseniz yani şanslı hissediyorum o konuda kendimi. Ama hani bunun yolu ne bilmiyorum. Çünkü ben çok soran oldum. Hani lisede nasıl bunun farkına vardı? Nasıl bu kadar istediğimi anladın? Bilmiyorum. Yani <gülüyor> onun bir cevabı yok ama kesinlikle mutsuz olacağım bir ya sırf akademik kaygı ya da işte ekonomik kazanç. Onlar da motive edebilir ama kişinin kendi yapısına ve heyecanlı hayallerine uymuyorsa sevmediği bir meslekle ömür geçirmemesi gerekiyor bence. Ee, belki hayat senin için ağlarını ördü. Sana bu yolu hazırladı. Belki de sen gerçekten o gözlem ve araştırma yeteneğinle, ilginle Hı -hı. o yolunu kendin çizdin. Ve sonunda mesleğinle buluştun. Ve üniversitede dediğin gibi e, neredeyse <gülüyor> uzun uzun geceler e, birçok evet. gece sabahlayarak e, yoğun çalışarak e, ciddi bir yaratım sürecini aslında yaşayarak üniversite hayatını geçirdim. E, ve üniversite bir gün bitti. Bu arada ama üniversite hayatı ile eklemek için şey daha var. Bir lütfen. yandan aslında o hani annemin bana evi alına yapıyorsan yap diye yorumladığı şey belki de zaten benim o mesleği seçmem için çok dedi beni. Çünkü ben sürekli kendi kendime üretim yapan bir çocuktum. Çünkü Etliktte başka bir şey yoktu, gidebileceğim bir park yoktu. Görece yani gittiğim bazı şeylerde yaşatım arkadaşım yoktu. Ee, bir yandan işte o e, farklı farklı coğrafyalarda hep görece zorlu yaşadığım için üniversitede de ben yapmaya başladım aslında olayım hayatımı çok değiştirdi. Ve e, ne tek, evde, e, tek evde nelerde gönlülik yaptın? Tek evde iki buçuk hı? sene dışarıda sürekli gönlülsüydüm. Ee, tasarım olduğum için orada da sanat atölyesinde kolaylaştırıcılık yapıyordum ve orası aslında benim için yani herhalde bu zamana kadar en keyif olarak yaptığım şeydi. Yani gönüllülüğü bilmiyordum, ne beklediğimi bilmiyordum. Sadece hani, kendi çocukluğumu düşünüp hani, oradaki bir çocukla bir diyalog kursam ya da onun hayatına küçük bir şey katmış olsam hani, çok ben mutlu olacağım ama hani bu nasıl olacak hiç bir fikrim yoktu birazcık da korkuyordum açıkçası çünkü hiç çocuklara çalışmamıştım ama e, hem çocukların hayal gücü beni çok etkiledi hem okuduğum alakalı olduğu için hem de yani gerçekten hani orada inanılmaz bir alan açılıyor ve hani, çok farklı bir enerjide aslında gönlümüzdeki çoğu insan belki de işte zamanla yürüyorsun başlarına Birazcık da benzinlik aslında iyi hissetmek için de gidiyorsun. Çünkü sen aslında oradan çok fazla şey öğreniyorsun. Gönüllülük benim hayatım çok değiştirdi ve birazcık sihir toplum, aslında sosyal fayda gibi kavramlar O zaman hayatıma girdi. Çünkü okuduğumuz bölüm aslında eşya tamamen ticari odaklı, içerik bizi hani besleyen, yani en nihayetinde gidip bir yerde tasarım yapacaksınız da daha fazla satması gerekiyor. Çünkü işte kar elde etmesi gerekiyor gibi kavramları bize öğretiyorlar. Yani ben bir anlamda bir yerde karşılıksız bir şeyler yapıyorum ve bu beni daha mutlu ediyor. Daha çok etkileşim alıyorum ve gerçekten çocuklardan gelen geri bildiğimlerle onlara bir faydam olduğunu da hissediyorum. Hani orada öyle bir dünya vardı da ben o zaman tanıştım aslında. Ne güzel Türkiye eğitim gönleri var bu tegev aslında. E, gönüllük sürecinle beraber sana birçok şey kattı Ve belki de mesleğine daha fazla aşkla bağlanmana sebep oldu Ama evet. bir yandan da sadece bu değil Sana farklı bakış açıları kattı ki Bu farklı bakış açıları senin dünyanda Bambaşka yolculuklara yelken açmana sebep oldu Peki tegevde gönüllük yaptıktan sonra Elif neler yaptın? E, mezun oldum aslında e, Mezun olunca tegevde gönüllüme devam edemedim Çünkü çalışmaya başladım ama bir yandan bir daha farklı bir dernekti. Bilim Kahramanları Derneği'nde gönüllülük yapıyordum. Mezun olunca olurken aslında hep böyle tasarımı çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu ikisi nasıl bir araya getirebilirim? Birazcık onun üzerine dertlenmeye başlamıştım. Kafamda böyle oyuncağa ulaşamayan çocuklar için neler yapabilirim? Oyun hakkı. Çünkü yaratıcılık, oyun, birbirini çok besleyen şeylerde yaşadıkça tekeldeki gözlemlerimde aslında çocukların hayal çocukların, çocuklarını kaybettiğini fark etmiştim. Bunun için şeyler yapmak istiyorum. De kendi içinde bu düşünceyi pişiriyordum. Ee, Ankara'da aslında mezun olduktan sonra bir iki sene yaşadım. Daha sonra İstanbul'a geldim iş için ve benim kalemanı liderlerim İstanbul aslında e, şu an aslında yaptığım işin diğer kurucu ortağı olan e, kişiyle tanışmış oldum aslında. E, gönüllülüğüm bana kattığı diğer bir e, ne Kazanç diyebilir miyiz? Kazanç diyebilirim. Kazanç miyiz? diyebilirim evet. ee, diğer arkadaşımızın adını da söyleyelim burada. Ögeday. Sevgili Ögeday uçurum. Ee, Ögeday ile yollarınız kesişti ve e, bu kesişme aslında sonrasında başka başka yine kapılara e, sebep oldu. Bilim Kahramanları Derneği çocukları bilimle buluşturan bir dernek ve onların düzenlediği bilim kahramanları buluşuyor turnuvalarında da. Ee, çocukların yaratıcılıklarını konuşturdukları turnuvalar oluyor. O turnuvalarda sen gönüllülük yaptın ve Aha. daha önce gönlük deneyimlerin üstüne gönüllülük deneyimi koyarak aslında çok daha fazla çocuklara yönelmene sebep olan bir süreç yaşadın. Sonra bu süreç seni nerelere sürükledi, neler oldu? Ee, biz Ögeda ile çalışınca e, ben işte çocuklar için şey yapmak istiyorum. Kafamda oyuncak için olmayan çocuklar için bir oyun İTİP projesi var, bunu nasıl hayata geçirebilirim bilmiyorum. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan o da çalışıyor. O aslında biraz daha girişimci tarafı işi. O da bunu hayata geçirmelisin, hani nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye aslında daha çok motive edip bir e, yola çıkmamızı sağlayan kişi. Biz daha sonra e, evet bu işi yapmak istiyoruz ama işte... Yani kendi işimi yapan girişimciler var, teknoloji girişimcileri var ve o dünyada da yine hep kar odaklılık konuşuluyor. Bunu farklı nasıl yapabiliriz diye. Bir yandan da o sırada ben bu oyun kitinin ürünleşme kısmında tasarımını ilerletmiştim. Ee, sosyal girişimcilikle tanıştık ve orada derdimizi anlatabildik. ve Bir yandan da evet işte etki odaklı iş yapmak da mümkünmüş, yine edelim ama onu etkimizi arttırmak için kullanalım dediğimiz. Bir dünya ile tanıştık ve çok heyecanlandık. Ee, daha sonra bir e, sosyal girişimlik destek programına katıldık ve e, orada artık e, bu gençlerimiz oyun kitiyle e, nasıl bir iş kurabiliriz? İşte sahaya inip yine farklı sivil toplum örgütlerinde farklı okullarda çocuklarla oyun test yapıp onların ihtiyacına yönelik o ürünü geliştirip son haline getirip e, oradan aldığımız destekle de aslında şu an kendi işimizi kurmuş olduk. Şimdi de bir yandan hem çocuklar ihtiyacını önecek ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da benim aslında en başından beri tutkum olan çocuklara ihtiyaç verdiği ya da oyun hakkında yaşam tüm çocuklar için oyunu nasıl ulaşılabilir kılacağız Bunun için çeşitli projeler yapıyoruz işimizde. Elif şu anda tam olarak ne yapıyorsunuz? Dinleyicilerimiz biraz daha net anlasınlar diye soruyorum. Çocuklara oyun kiti geliştiriyorsunuz ama nasıl bir oyun kiti bu? herhangi bir oyuncak mağazasına gidip aldığımız oyuncaklardan ne farkı var e, ve bu sayede neyi değiştirmiş oluyorsunuz, neyi hedefliyorsunuz çalışmalarınızın amacı ne desem ne söylersin bize aslında geçtiğimiz oyun kitinde ilk amacımız çocuk o etrafında bulduğu herhangi bir nesneyi oyuncağı çevirebilsin bu sayede hem defalarca defalarca oyuncak alıp tüketilme yönlenmek zorunda kalmasın bir yandan da yaparak öğrenme dediğimiz direkçil destekleyen kendi ürününü üretme ve aslında oradan kendi iş dünyasının paylaşmasını sağlayacak. Gerçekten onun oyun ihtiyacını karşılayacak nitelikli bir ürün tasarma derdindeydik. Bir yani bu ürünümüz var ve şu an yani gidip yani herhangi bir oyuncaktan satın alınabiliyor. Oradaki derdimiz de o rafta duran diğer tüketime yönlendiren ürünlere hani illa kötü ama mesela kar odaklı ürünlerle çocukluğu ticaretleştirmenize gerek yok. Onlara fayda sağlarken de kar elde edebilip bir yandan da fayda sağlayabilirsiniz demek gibi bir derdimiz var. Bir yandan da aslında oyun konuşan oyunla ilgili çalışan e, sivil toplum konuşulukları bir yandan da yaptığımız tutuşlarla aslında kendimize gelir elde ediyoruz. Bununla da sivil toplum kuruluşlarıyla ya da şirketlerle ya da sivil inşetip her neyse oyunla ilgili bir şey yapmak isterim. Onlarla birlikte oyun sonuculu dedim, yaygın başlaması komite derdindeyiz. Ne kadar güzel umut veren şeyler anlatıyorsun aslında bize. Ve <gülüyor> normal sıradan bir oyuncak yerine aslında çocukların daha fazla yaratıcılığını destekleyen, bir anda etraflarındaki her şeyi bir oyuncağa dönüştüren Toy'i icat ettiniz ve evet. bu sayede de toy sayesinde de hem de ihtiyaç sahibi birçok çocuğa ulaşmayı de yapıyoruz e, çıktığınız yolda tam bir sosyal girişim olarak bulduğunuz fikirle e, istiyorsunuz ki sizde çocukların hayatına daha fazla dokunabilelim e, nedir yolculuğunuzun sonrası geleceği nereye taşımak istiyorsunuz ne yapmak istiyorsunuz Elif'in yaşam öyküsünde nereye doğru bir yolculuk görünüyor ne dersin Aslı var mı? İki tutkumu birleştirdim ve onu kendi işim haline getirdim. O yüzden e, yine şanslı azınlıktan biriyim belki de. E, hayalimiz e, aslında gerçekten çocuk hakları için tasarım yapan, çocuk hakları için ila e, ürün olmasına gerek yok burada. İhtiyacını giderebilecek bir çözüm geliştiren güvenilir global bir marka yaratmak. Çünkü dediğim gibi çocukluk ticaretleştirilmiş bir durumda ve yani en yapmamamız gereken hedef kitle ve hedef kitle gibi görülmemesi gerekiyor. Neden buradan güvenilir, gerçekten fayda sağlayan bir marka çıkmasın ve e, insanları bilinçlendirmesin? Bir yandan da oyun savunucusu aslında herkes gündelik hayatında oyun hakkını savunmak için bir şeyler yapabilir. Bunun yargınlaşmasını çok önemsiyoruz. Şimdi Türkiye'de bir komite kurmaya çalışıyoruz ama hedefimiz aslında hani çocuk her yerde çocuktur. Hani neden dünya üzerinde bir tek çatı oyun çalışan bir yer olmasın diye onun derdindeyiz. O yüzden bir yandan ürünlerimizi çeşitlendirip bir yandan da sosyal fayda projelerimizi arttırmak istiyoruz. Hatta tam da bu dönemde bugün Evde Oyun Rehberi diye bir rehber yayınladık ki evde ya anne babalar şu an gerçekten zor durumlar Çünkü bir yandan çalışıyorlar, bir yandan ev işlerini yapıyorlar, bir yandan çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. Onların hayatını kolaylaştıracak en azından çorbada tuzumuz olsun diye bir rehber hazırladık. Onun içeriğini de aslında anne baba öğretmen evde en sevdiği oyun neyse bizimle paylaşmalarını istedik. Yani, i̇mece usulü bir içerik derledik ki katılım, yani farklı farklı içerikler gelse, farklı farklı oyunlar gelse. Onu da incelemek isterlerse ya da bize oyun göndermek isterlerse çok sevinirim. Peki nereden ulaşabilirler, nasıl ulaşabilirler veya oyunlarını paylaşmak isterlerse size bunları nasıl iletebilirler? Ee, bize web sitesimiz üzerinden ulaşabilirler. Web sitemizde blogda e, toy.io'da. E, bir toy yandan da sosyal nokta, ve... kodlayalım istersen. Trabzon, Ordu, Yozgat, İzmir. Nokta, İzmir Ordu, Doğru söyleyeyim evet. değil mi? Uh -huh. Evet. Bu evet. web sayfasından ulaşıp oyun rehberini edinebilirler. Ulaşabilirler oyun rehberine. Aynı zamanda oyun göndermek isterlerse de yine web uh -huh. sitesi üzerinden size oyun gönderebilir dinleyicilerimiz. Evet. Çok teşekkür Peki. Özellikle bugünlerde herkesin evde sıkıştığı günlerde, evde kalması gerektiği daha güzel, daha sağlıklı gelecek kişi için evde olmamız gereken bu günlerde çocuklar da evdeler ve aslında sizin ürettiğiniz, ortaya çıkardığınız o yaratıcı oyun kitiyle aslında çocuklar evlerde, evde e, tam da böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar bugünlerde. Ne dersin? Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. E, bugünün çocukları, bugünün çocuklarının oyun dünyası hakkında ne söylersin bize? Ee, şu an çok fazla yetişkin midaresi var. O yüzden yani şu anki çocukların aslında gerçekten oyun ihmali, istismarı, Söz konusu. Çünkü her şey akademik kaygı, her şey başarı odaklı. Ee, çocukların birazcık çocuk olmaya ve yetişkin dersinden uzak olma ihtiyacı var. Biz kendimizce bırakın çocukların çocuk olabileceği alan açın. Yani onun oyununa müdahale etmeyin. O yaptığı şey bir arabaya benzemesin ya da işte saatte bir kursa gitmesin. Bırakın kendi olabileceği, gerekirse sıkıldı ve sıkıldığı için yaratıcıların arttığı zamanlara ihtiyacı var. Ailelere ve tüm atma çocuklara ulaşan tüm yetişkinlere bu alanı açmaları için rica ediyoruz. Ve bu sayede de aslında her birinin oyun savunucusu olmasını istiyoruz. Oyun savunucusu olmak. Bu da evet. herhalde önemli bir kavram diye düşünüyorum günümüzde. Çocukların bu kadar kuşatıldığı bir dönemde oyunu savunmak da ayrı bir meziyet olsa gerek. Evet yavaş yavaş dediğim gibi Elif programımızın sonuna geldik. Son söz olarak dinleyicilerimize ne paylaşmak ne söylemek istersin? Yani umarım bir an önce sağlıklı günlere ulaşırız. Yani evet Kötü bir zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz ama bir yandan da aslında aramızdaki sınırların olmadığını ve istediğimiz zaman çok birlikte, çok birbirimize yakın olduğunu fark ettiğimiz bir dönem. Sağlıklı günlere ulaştığımız zaman da bunu unutmamayı biliyorum. Umarım o sınırların aslında hiçbirimiz için geçerli olmadığını, hepimizin aynı dünyanın vatandaşı olduğunu Hatırları onun üzerine bir gelecek inşa ederiz. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için. Ben teşekkür Yaşam ederim. Yaşam öykünü bizlerle paylaştığın için, umutlarını, tutkunu, hayallerini bizlerle paylaştığın için çok teşekkürler Elif. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Elif Atmaca'ydı. Elif Atmaca çocukken Anadolu'nun birbirinden farklı coğrafyalarında geçirdiği, çocukluğunda edindiği aslında gözlemler. Sonraki yıllarda üniversitede okuduğu bölümü seçmiş olduğu mesleği ve bütün bunların hepsinin sonucunda bugün geldiği noktada çocuklar için yaratıcı, yenilikçi, oyun tasarlayan, Girişim fikriyle programımızın konuğuydu ve kendi yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Her zaman söylüyoruz Kentin Gizli Öyküleri programında. içinizdeki tutkuyu keşfettikten sonra yaşam sizi muhakkak başarıya, mutluluğa ve güzel günlere taşıyor. Elif de bu örneklerden bir tanesiydi ve gönüllü deneyimiyle Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nda, Bilim Kahramanları Derneği'nde gönüllülük yaparken o süreçte çocuklarla beraber yaşadığı deneyimler ona bugün yenilikçi bir oyun fikri, oyun aracı fikri ortaya koymasına enzin oldu. O da bunun peşinden gitti ve bugün daha fazla çocuk, daha yaratıcı oyunlara, daha eğitici, öğretici oyunlara ulaşsın ve oyun bir endüstri olmaktan, oyuncak bir endüstri olmaktan ve çocukların sömürüldüğü bir alan olmaktan çıksın diye mücadele veriyordu. Biz de tutkusuyluğunu hayata geçiren Elif'in yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istedik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine Kentin Gizli Öyküleri programıyla açık radyo mikrofonlarından daha sağlıklı günlerde, daha güzel, daha umutlu günlerde sizlere seslenmek istiyoruz. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlerle iletişime geçip yaşam öykülerinizi paylaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, programı istediğimiz Tuğçe Günalan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. 2 hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.